وما يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله bu pek kıymetli eseri Kitabı Tevhid adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Muhtado üzere, mutat olduğu üzere her cumartesi günleri ca's namazından sonra saat 9'da e, bu kitabı, bu mübarek hayrı bol kitabı okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Bu hafta müellifin dediği gibi bab men ata'u alimaa wal umara fi tahrim ma ahalla Allahu aw ma harrama Allah fakat ittakhadhum arbaba min <mânt> dunillah. Malif rahimehullah bu babta bizlere şunu söylüyor. Diyor ki Allahu Teala'nın helal kıldıklarını haram kılmada Allah Teala'nın haram kıldığını, helal kılmada alimlere ve yöneticilere itaat eden kimseler onları Allah'la birlikte rabler edindirmiş rabler edilmişlerdir babu. Müellif <gülüyor> rahimehullah bu bab ile bizlere şunu anlatmak istiyor. Nasıl ki tevhid yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliği üzerimize farz olan, üzerimize düşen bir ibadettir. Aynı şekilde itaat etmede de, taat etmede de Allah-u Teala'yı ne yapmamız gerekiyor? Birlememiz gerekiyor. Bu da tevhidin lazımlarındandır, gereklerindendir. Bir kimse tevhidi tahkik ettiyse tevhidi hakiki manada öğrenip hakkıyla kalbine yerleştirdiyse amellerine onu yansıttıysa Allah-u Teala'yı itaat ederken de ona itaatte de ne yapmalı birlemeli. Ve <gülüyor> allif bizlere bu vakta bunu ifade ediyor. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları toplayıp bir araya getirip onlara soru sorduğunda sual içinde şunu soracak. Diyecek ki onlara مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ yunadihim, يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ Allah Teala insanlara seslenecek ve diyecek ki Resullere nasıl icabet ettiniz? Gönderdiğim elçilere icabet ettiniz mi? Yani yeryüzünde kulların üzerine düşen asıl olan şey nedir? Allah'a ve onun göndermiş olduğu elçilerine, rasullerine itaat etmek. Kul, kişi kıyamet gününde, ahirette bununla hesabı çekilecek. Bundan sorgulanacak. Allah'a itaat ettin mi? Gönderdiğim rasule itaat ettin mi? Yoksa kimse falanca şeyhe, falanca hocaya, falanca yöneticiye, falanca zata İtaat ettin mi, etmedin mi diye sorguya çekilmeyeceğim. Asıl olan, esas olan kişinin allah Teala'ya ve Resulüne olan ittiba etmesi, ona bağlılığı, ona itaatidir. İnsanın bir alimin sözüne uyması, fetvasına uyması, yöneticinin kararına sözüne uyması ancak Allah ve Resulünün getirmiş olduğu emirler uyarınca olur. Mutlak itaat, mutlak taat, ancak Allah'a ve Resulüne olmalı. Veallif Allah bizlere burada i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan eseri naklediyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh sahabeler arasında bir ilmi münakaşa sonucu onlardan bazılarından şöyle dediklerini duyup istiyor Diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma hac ibadetinde yani haccın biliyorsunuz üç tane yapılış şekli var. Temettu haccı ifrat haccı ve de kıran Hacı. Bazıları diyor ki Ebu Bekir ve Ömer ifrat haccını daha eftal görüyorlardı. Daha faziletli görüyorlardı. Yani ifrat hacı demek umre yapmadan direkt kişinin iframa girerek yalnızca hac yapması. Tabi İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber aleyhissalatü vesselamın hac ile ilgili sözlerini biliyor. Aleyhissalatü vesselam kurbanlarını hedi denilen kişinin yaşamış olduğu topraklardan getirip Mekke'ye götürdüğü kurbanlara biz ne diyoruz? Hedi diyoruz. Hedi kurbanları. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye vardığında ashabına umre yaptıktan sonra, ashabı umre yaptıktan sonra ihramdan çıkmalarını emrediyor. Diyor ki ihramdan çıkın. İhramdan çıkmalarını emretmesi neyi gösteriyor? Onlara temettu haccının yapılmasını istediğini gösteriyor. Yani diyor ki siz temettü hac yapın. Hatta aleyhissalatü vesselam لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِي مَسْتَدْ بَرْتُ لَمَّا سُقْتُ الْهَد۪ي Şayet diyor yani şu andaki düşüncem şu anda bana gelen yani haberim olsaydı şu andaki gibi düşünmüş olsaydım şu anda gördüğüm görüşte olsaydım ben de ne yapmazdım diyor kurbanlığımı getirmez Medine'den. Ben de ne yapardım? temettu yapardım. Yani umre yapar umremden çıkardım. ihramdan çıkardım. Sonra ardından bir daha ihrama girer, hac için ayrı bir ihram yapardım. Yani iki kere ihrama girerdim. Birisi umre için, birisi de hac için. Yani temettü yapardım diyor. i̇bn Abbas bunu biliyor radıyallahu anh. Bazı kimselerin, Ebu Bekir ve Ömer iffet hacını daha eftal görüyor, daha faziletli görüyor dediğini de duyunca kendisini tutamıyor radıyallahu anh. Diyor ki, yûşikü en tenzile aleykum hicâratun mine's semâ gökten üzerinize gökten kafanızın üstüne taş yağmasından korkarım üzerinize taş yağmasının vakti yakındır eqûlu kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tekûlûne kâle ve umr Diyor ki i̇bn Abbas. Ben size diyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Böyle emretti. Sizler de bunun karşılığında buna mukabil diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer hala diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer ifrat haccını daha eftal görürlerdi, daha faziletli görürlerdi. Onlara kınıyor, onları azarlıyor i̇bn Abbas radıyallahu anh tabi Biliyorsunuz gökten taşın yağması, gökten taşların yağdırılması geçmiş ümmetlere gönderilen cezalardan bir ceza. Mesela Lut kavmine Allah-u Teala inna arsalna aleyhim hasiba illa ala Lut Bizler diyor, Lut kavmi hariç o topluluğa ne yaptık? Lut ailesi hariç o kavmin üzerine taş yağdırdık. Namaz surelerinde okuyoruz. Allah-u Teala ebabil diye bizim Türkçe söylediğimiz manası bölük bölük, grup grup kuşlar gönderiyor. Ebabil kuşları diye bir kuştur yok. Ebabil demek bölük bölük, grup grup kuşlar geliyor. Onlara grup grup kuşlar gönderdik ve onlar ne yaptı diyor? Taş attılar var onların üzerine. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ıma bir belanın, bir musibetin gelmesinden korkuyor. Bu sözü söyleyenler üzerine. Sebebi ne? Sebebi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne kavline, görüşüne muhalefet Peki muhalefet edilen, kendisiyle muhalefet edilen görüşün sahipleri kim? Ümmetin en hayırlıları olan Ebubekir ve Ömer. Ama bu değişmiyor. Sonuç, netice değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü sonuçta kendisine muhalefet edilen kim? allah Teala'nın mutlak olarak kendisine itaat edilmesini emrettiği kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Abbas e, radıyallahu anhümadan bu sözü kendisinden e, İbn Abdul Berri rivayet ediyor. Kitab-ı El Cami. Ye. Cami kitabında bunu rivayet etmiş. 2 rivayet yolu var. Birisi sahih, birisinin rivayetinde zayıf bir zat var. Yine bu söz, buna yakın bir söz İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet olunuyor. İbn Ömer'e diyorlar ki baban bir konu hakkında diyorlar ki baban böyle görmüyor. Senin babanın görüşü bu değil. Yani İbn Ömer bir hadis naklediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın görüşünü naklediyor. Abdullah ibn Ömer e diyor ki, senin baban böyle görmüyor yani Ömer. Ömer'in görüşü bu değildi diyor. O da diyor ki, فَكِتَابُ kitabullahi تُقَدِّمُ اَمْ قَوْرُوا Ömer. Siz diyor Allah'ın kitabını mı takdim ediyorsunuz yoksa Ömer'in sözünü mü takdim ediyorsunuz? Yani hangisini önde tutuyorsunuz? Hangisini amel ediyorsunuz? Onları azarlıyor. Bu manada İbni Ömer'den de bu şekilde rivayetler gelmiş. Ve Elif bizlere burada neyi ifade ediyor, neyi anlatmaya çalışıyor? Mutlak itaat Allah'a ve onun elçisine yapılmalı. İmam Şafii Rahimahullah'ın meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Diyor ki, Ecma ulemâ ala enne men istabânet lehu sünnetu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem لم يكن له ان يداعا Bu İmam Şafii rahimehullah'tan çok şöhret kazanmış bir sözdür. Bunu sünnete bağlılıkla ilgili, bid'atlerden tahzirle ilgili okuduğunuz, okuyacağınız <gülüyor> kitapların çoğunda bu sözün nakledildiğini okursunuz görürsünüz. Ne diyor İmam Şafii Rahimahullah? Diyor ki alimler kendisine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ulaşıp beyan olduğu açıkça, belirti, belirtti, açıkça belirtildiği kimsenin artık o sünneti herhangi bir kişinin sözüne dayanarak bırakmasının caiz olmadığı konusunda söz birliği etmişler Zübni İmam Yani alimler icma etmişler. Hangi konuda? Bir kişiye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti gelir ulaşırsa apaçık ona gelir ulaşırsa Artık bu sünnetin ulaştığı kişiye bu sünneti başka bir kişinin sözüne dayanarak bu sünneti bırakması ne olmaz? Evet. Caiz olmaz. Bu konuda alimlerin icması var. İmam Malik Rahimahullah diyor ki مَا مِنَّا اِلَّا رَادٌ وَمَرُدُودٌ عَلَيْهِ Bu sözü de İmam Malik'ten çokça duyarsınız. Kulmuş olduğunuz kitaplarda. İmam Malik diyor ki مَا مِنَّا Radun ve merdudun aleyh. Bizlerden her birimiz, yani ilim ehlinden her bir kimsenin sözü alınır da, reddolunur da, kabul edilmez de. Yani kimi sözlerimiz vardır, insanlar amel eder, bunu sahih olarak kabul ederler. Kimi de sözlerimiz de vardır ki, kimi görüşlerimiz de vardır ki, reddolunmuş, merduttur. İlla sahibu hazel kabr, sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak diyor bu kabrin sahibi, yani bu kabirde yatan kişi hariç. Yani onu istisna tutarak diyor, o hariç, herkes, herkesin sözünün amel edildiği, alındığı noktaları vardır, terk edildiği görüşlerin aynı şekilde vardır. Hatta burada Hanefi mezhebi, hadis alimlerinden, Şeyh Muhammed Sa'id el-Medeni Rahimahullah'ın bir şiiri var. O şiiri de burada sizinle paylaşırsak güzel olur. Hem Arapça öğrenen arkadaşlara da fayda vermiş olur bu konuyla ilgili. Diyor ki, Şeyh Muhammed Sa'id el-Medeni Rahimahullah Hidayet rehberi alimlerin sözlerine göre onlar derler ki bizim sözlerimiz ancak nas ile kabul olunur. Kur'an ve sünnetten delil ancak bizim sözlerimizle amel edilir. Fihi delilul ahzi bil hadithi ve zâke fil kadîmi vel hadithi Geçmişte ve gelecekte her dönemde bu böyledir. Hadisle amel edilerek bizim sözlerimiz ne yapılır? Kabul olunur. Kâle Ebu Hanife Kâle Ebu Hanife El-İmamu la yenbegî limen lehu İslamu ahzen bi-akvali hattâ tu'rada alel-kitâbi vel hadithil murtada. Diyor ki İmam Ebu Hanife Şöyle söyledi. Müslüman olan kimsenin benim sözlerimi alıp Kur'an ve sünnete tutmadan, Kur'an ve sünneti ölçü alıp onları tartmadan benim sözlerimle amel etmesi caiz değildir. وَمَالِكُ اِمَامُ دَارُ الْحِجْرَةِ قَالَ وَقَدْ اَشَارَ نَحْوَ الْحُجْرَةِ Malik ise Darul Hicre, Medine'nin imamı, kendisine hicret edilen toprakların Medine'nin imamı Peygamberin hücresini yani peygamberin odasını işaret ederek söyle dedi. Kullu kelamin minhu zu kabulin ve minhu merdudun siver rasuli Her sözün alınan tarafı da vardır, reddolunan tarafı da vardır. Ancak rasulün sözleri hariçtir bundan. Ve şafi'i kâle in ra'aytum kavli mukhalifen limâ ravaytumu minel hadîfi fadribul cidâra bi kavli el mukhalifil akhbâra Şafi ise şöyle demiştir diyor. Şayet benden duymuş olduğunuz sözler, benden duymuş olduğunuz, benim okumuş olduğunuz görüşlerim, sizlere rivayet etmiş olduğunuz, sizlere ulaşan hadislere muhalifse, alın diyor benim sözlerimi, فَضْرِبُ الْجِدَارَ kavli Duvara vurun. Peygamberin hadislerine, peygamberden rivayet olan haberlere, muhalif olan sözlerimi alın, duvara vurun. Ve Ahmed, لَهُمْ لَا تَبْتُبُوا مَا قُلْتُهُ بَلْ أَصْلَ ذَاكَ فَطْلُبُوا Ahmet ise demiştir ki, sakın benden her duyduğunu, duyduğunuzu yazmayın. Bilakis bu sözün aslı olanı arayın. Yani bu sözü esas olan, temel olan hadis ve sünneti Kur'an'ı arayın. فَانْذُرْ مَقَالَاتِ الْهُدَاتِ الْاَرْبَعَى Diyor ki bu muhaddis, hadisçi, hanefi alim. فَانْذُرْ مَقَالَاتِ الْهُدَاتِ الْار işte hidayet yolunun rehberleri olan bu dört alimin sözlerine bak. وَاَمَلْ بِهَا فَاِنَّ فِيهَا مَنْفَعَ Ve onların bu söyledikleri sözlerle amel et. Zira bunda senin için bir fayda var. لِقَمْعِهَا لِكُلِّذ۪ي تَعَصُّب۪ي Bu fayda nerede ortaya çıkacak? لِقَمْعِهَا لِكُلِّذ۪ي تَعَصُّب۪ي Her taassup sahibinin taassubunu yerinden oynatıp sökmen için. Onun taassubunu, inadını zayıflatman için senin için bu sözlerde bu rehber olan alimlerin sözlerinde bir ne var? Dayanak var. Vel mûsifûne yektefûne bin nebi insaf sahibi, adalet sahibi insanlar yektefûne bin nebi. Ancak kiminle yetinirler? Heyvenbel sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetinirler. <gülüyor> Bunlardan ne anlıyoruz? Asıl olan Allahu Teala ve Resulü'nün emirleridir. İtaat ancak onlara yapılmalı. Tabi bu şu demek değil. Bizler Allah'ın kitabını elimize alır, Resul'ün sünnetini elimize alır, kendi anladığımız şekliyle anlar, ona göre amel ederiz demek değil. İlim ehlinin bu dinde bir mekanesi, bir yeri, bir makamı vardır. Onların makamı yine ilim ehlinin verdiği örneğe göre kişinin kıbleyi bulmak için yıldızları kendisine delil edinmesi gibidir. Yani kıbleyi bulmak için eskiden pusula yokken insanlar kıbleyi nasıl yön tayini yaparlardı? Yıldızlar ile. Tabii, bunun için de insanın bir tecrübesi olması lazım. Yıldızlara bakılır ve kıblenin hangi yönde olduğu ortaya koyulurdu. Eğer ne zaman insan kıbleyi bulmak isterse ne yapar? Yıldızlara bakar. ilim ehli de bu şekildedir. Ama Kabe'ye vardıktan sonra, Kabe'ye geldikten sonra, Allah'ın evine vardıktan sonra kıblenin nerede olduğunu bulmak için insan kafasını göğe kaldırıp yıldızlara bakar mı? Bakmaya hacet diyor mu? Duymaz. Çünkü artık Kabe'nin kıblenin ta önüne gelmiştir. Bu şekilde alimlerin de bu dindeki mekanesi, yeri, makamı bu örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışılmıştır. İbn Abbas rahimeullahhu bu söz, radıyallahu anhuma bu sözü ile alakalı İbnül Kayyim Allah ilginç bir şey söylüyor diyor ki Rahimallah ibn Abbas Allah diyor ibn Abbas rahmet etsin merhamet etsin. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ariston'un, Eflatun'un, İbn Sina'nın, Farabi'nin, Cehmi bin Safvan'ın, Ca'd Dirhem'in ve onların yolunda giden onlara benzer insanların sözlerini Allah'ın ve Resulü'nün sözlerinin önüne geçiren kimseleri görseydi ne vardı acaba İbn Abbas? To İbn Abbas bunları görmedi. Ne Aristoyu gördü, ne İbn Sina'yı gördü, ne Eflatun'u gördü, ne Cehmi bin Safvan'ı gördü. Ne Ca'd ibn Dirhem'i gördü, ne Farabi'yi gördü diyor ki İbnül Kayyum Şayet i̇bn Abbas yani niye böyle söylüyor? Yani i̇bn Abbas bu sözü kimlere karşı söyledi? <gülüyor> Ebu <Vakir> ve Ömer <gülüyor> radıyallahu anhumanın görüşünü Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü söylendiği mecliste söyleyen, nakleden ve bunu öne geçirmeye çalışan insanlara karşı söyledi. Şayet bunları görseydi acaba i̇bn Abbas nasıl bir ifade kullanırdı? Ve biz de diyoruz ki yani İbn-i Kayın böyle demiş, biz de İbn-i belki birçok görmediği şeyi görüyoruz, yaşıyoruz, gözümüzle şahit oluyoruz bu çağda. Diyoruz i̇bn Abbas, bugün meydanda olan, yani Türkiye'de ve birçok ülkede bulunan tarikat şeyhlerine sonuna kadar bağlanan, onların tüm haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul eden, mutlak itaat eden kimseleri görseydi acaba İbn Abbas onlara ne derdi? Değil mi? Yani bugün birçok insan tarikat mensubu tasavvuf saliki şeyhi bir şeyi haram kılıyorsa artık o onun için ne oluyor? Haram oluyor. Yani illa bu haram lafzı kullanılmasa bile. Haram nedir? Yani insanın onu yemekten kaçınıp yedi takdirde yediği takdirde daha gireceğini yahut kendine zarar vereceğini yahut Allah'a hoşnut etmeyeceğini zannettiği şeyler. Bugün şeyhi kendisine balık yemediye, balık yemeyen şunu yapma diye yapmayan birçok insan var öyle değil mi? Allah'ın bunu helal kılmış olmasına rağmen. Sebebi ne? Şeyhine itaat, mutlak itaat. allah Teala ve Allah Resulü hadislerinde balığın helal olduğunu bizlere apaçık bir şekilde beyan etmiş. Hala buna rağmen kimse kalkıp şeyhinin sözünü alarak Resul'ün helal kıldığı bir şeyi şeyhinin haram kılmasından dolayı haram addeder. Hayatından onu çıkarır ve kendini yasak kılarsa bu kimse o şeyhine yapmış olur. Rab edinmiş olur. Yani ilah edinmiş olur. Yani ona itaat ederek ibadet etmiş olur. İtaatte onu ilah kılmış olur kendisine. Az sonra gelecek itaatun <gülüyor> kısımları. İtikadi itaat var, fiili itaat var. Bunların hangileri büyük şirktir, hangileri Elbette Bunun tafsirinde de koymuş. Yani Biz de diyoruz ki İbn Abbas bunları görseydi acaba ne vardı? Yine İbn Abbas kendisini Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sözü ve sünneti geldikten sonra ulaştıktan sonra hala benim mezhebimin imamı veya benim mezhebimin kitabı böyle diyor diye o hadisi almayıp o hadiste amel etmeyen insanları görseydin ne derdi? Bazı mezhep kitaplarında var. Fıkıh kitaplarında var. Yazmışlar. Diyorlar ki: "Kullu hadisin yuhalifu mezhebena fehuva imma mansuhun imma mu'avlun imma zayıf." Diyor ki, belki de çoğumuz anlamıştır. Mezhebimize ters düşen her hadis ya zayıftır, yani burada hadisi asla hadisin zayıf ya da hadisin hadisle amel edilmenin ölçüsü burada ne terazi? Meses. Diyor ki ya hadis madem mezhebimize muhalefet ediyorsa bu hadis, bizim mezhebimiz bir görüş beyan etmiştir bize de bir hadis ulaştı. Bu hadis bizim mezhebimizin koymuş olduğu kurala, kaideye ters düşüyor. Diyor ki, ya bu hadis zayıftır, onun zayıflığına hükmederiz çünkü mezhebe muhalefet etti. Ya diyor mensuktur, yani neşf olmuştur. Ya da diyor, tevil olunmuştur. Yani bu manada değildir bu. Bunun manası başka bir şeydir. Halbuki tam tersi olması lazım. Yani mezhebimiz buna muhalefet ettiyse bizim mezhebimizin görüşü zayıf olmalı. Değil mi? Böyle demeli. Ya bizim bu mezhebimizin görüşü başka bir mensup olmuş hadisle ortaya konulmuştu Bu hadis onu neshetmiştir. Yani asıl olması gereken şey burada ne? Terazi olması gereken, ölçü olması gereken şey İmam-ı de az önce naklettiğimiz sözü gibi alimlerin icma ettiği husus orada sünnet, hadis. Ama ne yazmış adam hadis e, fıkıh kitabına? Demiş ki, kullu hadifin yukalifu mezhebena, fe huve imma mensuhun, ev muavvalun ev daif. Yani bakın taassub insanı nereye kadar sürüklemiş. Ve bugün aynı zihniyete sahip, aynı kafaya sahip, birçok insana ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kitabını okuyoruz, yazılarını takip ediyoruz. Aynı sözleri onlar da söylüyorlar. hadi söylediğin zaman birçok bahaneler getirerek, birçok mazeretler uydurarak allah Teala'nın ya da Resulünün bu konudaki emriyle amel etmeyip kendi mezhebinin imamının görüşünü öne geçirmek adına birçok bahaneler uyduruyor. Ya sen onları hadisi onlardan daha mı iyi anlıyorsun? Onlar hadisin mensuhuyla, sahihiyle, zayıfıyla senden daha bilgili kimselerdi gibi. Bu ve buna benzer birçok bahaneler ne yapılmakta? İleri sürülmekte. Bunların hepsi zayıf ve çürük bahanelerdir. Peki ki bizim konumumuz ne olacak? Hepimiz aynı seviyede miyiz? Hepimiz hadisi alıp anlayacak, onunla ilgili hüküm koyacak kimseler miyiz? Yeni Mehli bunu da açıklamış. Diyor ki, insanlar tabaka tabaka, müsteva müsteva, seviye seviyedir. Yani bu ak, aklın ispat ettiği bir şeydir. Herkes araba ustası olamaz, herkes aşçı olamaz öyle değil mi? Herkes matematiği iyi anlayamaz. Kimin altyapısı varsa, kim o konuda bir cüht, bir gayret sarf ettiyse o konuda ilerlemiştir. Eğer bir kimse ilim talebinde senelerini vermiş, ilerlemişse hadisler arasında tercih yapacak ha, bu hadis bu hadise ters düşüyor gibi ama bu hadis buna mukaddemdir. Yahut da bu hadisinin ikisini cem edebiliriz. Bu hadisler şu ikini çıkarabilir gibi bir seviyeye ulaştıysa artık o kimsenin başka bir kimsenin görüşünü öne geçirerek bu hadislerle amel etmesi amel etmemesi caiz olmaz ona. Ama bu seviyeye gelmek öyle bir gece yatıp rüya uyup, uyuyup rüyada erişilecek bir seviye değil. Biraz terlemek gerekiyor. Diğer diğer dolaşıp ilim almak gerekiyor. Gecelerini gündüzüne katarak kitap okumak, araştırmak, ilim ehlinin dizinin dibine oturup bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Ya bu seviyede değildir insan. Hangi seviyededir? Farklı görüşler beyan eden alimlerin, farklı görüşler, fetvalar söyleyen müftülerin görüşlerini tartacak. Hadislerden sonra görüşlerini tartacak seviyededir. Ogana bak, müftülerin görüşlerini, fetvaların tartar, tercih eder, birinin diğerine tercih eder. Şayet böyle bir seviyede değilsen, bu seviyeye de ulaşamamışsan, tembelsen, sen, çalışmıyorsan, okumuyorsan, araştırmıyorsan diyor ki ilim ehli dinine güvendiğin, kendisine güvendiğin bir alime, bir müftüye gidersin. Senin için o meselede bu deliller arasından bir tercih yapmasını istersin. istersin. Ona demezsin. Senin görüşün ne? Veyahut da şu mezhebin görüşü ne? Bu meseleyle ilgili raci olan görüş ne? diyerek ona sorarsın. Allah-u Teala'nın da buyruğu bu şekilde. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmiyorsanız bir ehliyetiniz yoksa zikir ehline ilim ehline gidin, sorun. Yani her insanı aynı kefeye, aynı sınıfa sokmanın anlamı yok. Bazen bu tarafta tasavvuf, bu tarafta taassup ehli fıkıh mezheplere köküne kadar bağlanmış işte mezhebimize muhalefet eden her hadis zayıftır, mansuhtur, evveldir diyecek kadar ileri gitmiş bir insanlar topluluğu varken bu tarafta da Kur'an okumayı bilmeyen insanların eline hadis kitaplarını vererek, Kur'an meallerini vererek al oku kendin hüküm çıkar diyen insanlar da bulunmakta. Bu da ayrı bir uç, bu da ayrı bir uç. Bunlar nasıl yanlışa sapıyorlarsa, bu şekilde tevcih edip yönlendirdiği insanları çıkmaza sokuyorlarsa, bunlar da aynı şekilde böyle nasip edip tevcih edip yönlendirdiği insanları da ne var, Çıkmaza sokmaktalar. Bunun örnekleri her gün görüyoruz, her gün duyuyoruz. Allah'ın dininden kimi şeyleri bu tür insanlar ne yapmakta? Diğerleri gibi var olan şeyleri inkar etmekte, inkar olması gereken bazı şeyleri ispat etmekte. Sebebi ne? Çünkü kendisinin altyapısı olmamasına rağmen, ilmi seviyesi olmamasına rağmen yüzmeyi bilmemesine rağmen okyanusta yüzmeye çalışması gibi bir şey bu. Bazıları sözlerimizi yanlış anlamasın. Biz şunu demiyoruz. Sen Kur'an'ı anlayamazsın, sen hadisi anlayamazsın onları bırak okuma demiyoruz sen onları oku anlamaya çalış ama senin elinde ehliyet yok senin elinde bunları anlayacak bunları yani birbirine tercih edecek bunlardan hüküm çıkaracak alet ilimleri yok sen ne yaparsın bu hükümleri birbirine karıştırır kendi kafana göre bir beşinci mezhe bir altıncı mezhe ortaya çıkarırsın Yine diyoruz ki i̇bn Abbas şahit yaşamış olsaydı da görseydi insanların kendi koymuş olduğu kural ve yasaları Allah'ın kelamına, Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine geçirenleri görseydi acaba bunlara ne derdi? Maalesef bugün öyle bir çağda yaşıyoruz ki allah Teala'nın koymuş olduğu, allah Teala'nın emretmiş olduğu emirler kimileri tarafından, bazı kişiler tarafından bu şekilde vasfediliyor. Diyor ki bu çağ uygun değil. Bu çağda bunlar yani uygulanacak atmosfer yok. Halbuki yani 1400 küsür sene önce allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın en büyük ayet, en uzun ayet hangi ayet? Bakara suresindeki borç ayet yani muamelatla ilgili ayet. 1400, borçla alakalı, 1400 sene önce allah Teala insanlar arasında ne yapmış? Borç alıp vermeyle ilgili hükmü beyan etmiş, açıklamış. Ama kalkıp, işte bu hükümler, bu ayetler, bu kurallar, bugün uygulanamaz diyerek, insanların yarım akıllarıyla koymuş olduğu kuralları onların önüne geçirenlere acaba i̇bn Abbas radıyallahu ne derdi? Bu saymış olduğumuz grupların hepsi tehlikeli bölgede, kendilerini tehlikeli bölgeye atan, zararlı bölgede yüzmeye çalışan insanlar. <gülüyor> Allah Teala'dan niyazımız bu insanlara hidayet etmesi. Müellif Rahimahullah burada İmam Ahmed'in bir sözünü naklediyor. Diyor ki: "Kala İmam Ahmedu: Adibtu liqawmin araful isnade ve sıhhatahu ve yezhabuna ila ra'i Diyor ki İmam Ahmed Rahimahullah "Adibtu liqawmin araful isnade ve yani isnad nedir? Raviler kimlerdir? Bunları bilen. Araştırdıktan sonra hadisin sahih olduğunu gören. Daha sonra da hadiste amel etmeleri yerine gidip süfyanın görüşünü soran insanlara diyor şaşarım. Bu şaş şaşkınlık nasıl bir şaşkınlık? İnkar. Azarlayıcı bir şaşkınlık yani. Biz Türkçe'de kullanırız bunu. Sana şaşıyorum. Bu hareketlerini hoşlanmıyorum manasında. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Yani Şaşkınlık iki şeyden olur. Bir, hoşuna giden şeyden şaşırırsın. Okula gitmeyen çocuk gelir önünde bir şeyler okur, dersin çok şaşırdım. Bu senin neyini ifade eder? Hoşlandığını. Birisi de gelir küçük çocuk önümle küfürlü konuşur, dersin ki ya çok şaşırdım yani bunu beklemiyordum. Bu senin ondan hoşnut olmadığını namel ifade eder. Yani şaşkınlık bu şekilde iki manaya gelir. Türkçede de böyle, Arapçada da böyle. İşte i̇mam Ahmet de diyor ki hadisin hadini bilen sahih mi zayıf mı bunu birbirinden ayıran ama buna rağmen kalkıp gidip Süfyan kim o Süfyan? Süfyan Sevriyiz rahimahullah kendisinin de böyle meşhur mezhebi olan bir imam yani biz şu anda bize ulaşan direkt halkın bildiği veyahut da ilim talebeliğine yeni başlamış kimselerin bildiği dört tane mezhep var bilinen ehli sünnet mezhepleri değil mi? Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Ma Malik, bir de Sükan-ı Sevri'nin mezhebi var bunların dışında. Başka mezhepler de var. Ama Sükan-ı Sevri'nin mezhebi tabileri tarafından, öğrenciler tarafından bu mezhepler gibi ne yapılmamış? Ülkelere, şehirlere yayılmamış. Ulaştırılamamış. Ve inkiraz etmiş. Yani unutulmuş bir mezhep. İmam Ahmet de diyor ki şaşıyorum yani. Kalkıp hadisi bildikten, hadisi gördükten sonra Süfya'nın görüşüne giden insanlara şaşıyorum diyor. Onları kınıyorum. Ve Allah Teala'nın şu ayetini getiriyor İmam Ahmet Rahimahullah. Diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ amrihi <tali> اَنْ تُصِيبَهُمْ fitne, اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onun اَمْرِنَا Kimin emri bu? Rasulün emri. Ayetin Seyyacus bakından da bu anlaşılıyor zaten. Fehzerellezineh yuhalifun an emrihi Onun emrine resulun emrine muhalefet edenler aykırı düşenler sakınsınlar. Şundan sakınsınlar. Neyden sakınsınlar? En tusibuhum fitne kendilerine bir fitnenin dokunmasından ev yusibuhum azabun aleem yahut acı bir azabın dokunmasından sakınsınlar. Yine burada bir belagat yönünden Ayette bir sır var, incelik var. Arapça bilenler öğrenmişlerdir belki de. يُخَالِفُونَ an اَمْرِهِ مُخَالَفَتْ فِيْلِ yani خَالَفَ يُخَالِفُ فِيْلِ Normalde Arapça'da genel manada an harfi ceri olmadan kullanılır. Yani denir ki يُخَالِفُونَ اَمْرَهُ Dersin ki çocuğuna لماذا تُخَالِفُوا اَمْرِهِ Demezsin, لماذا تخالف عن أمريه? Değil mi? Delsin ki, لماذا تخالف عن أمريه? Elim, emrettiklerime niye karşılık veriyorsun, değil de niye muhalefet ediyorsun? Elim emrettiklerimi niye yerine getirmiyorsun? Buradaki, an ifadesi, bu harf-i yani, فليحذر الذين an عن أمريه. Arapça olarak, burada şöyle de denebilirdi. فليحذر الذين يخالفون emrahı. Onun emrine muhalefet edenler, sakınsınlar denebilirdi. Buradaki an harfi i kattığı artı bir mana var. Nedir o kattığı ek bir mana? O an harfi i cerinin. Diyor ki ilim ehli, i'rad. Ne demek i'rad? Yüz çeviren. İ'raz eden. inkar eden manasında. Onun emirlerinden muhalefet. Ama nasıl bir muhalefet? İnkar ederek, yüz çevirerek, sırt dönerek, Yapanlar var ya, onlara bir fitnenin dokunmasından yahut elindir azabın, acı verici bir azabın dokunmasından o kimseler sakınsınlar. Diyor ki İmam Ahmet, etedri imal fitne. Ayette diyor geçen fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Hemen cevabını veriyor Ahmet. Diyor ki, eşşirk. Nedir o? Şirktir. Yani kişi bu şekilde ne yapar? Dünya hayatında Allah'ın Resulüne muhalefet ederek öyle bir noktaya gelir ki Allah-u Teala'ya şirk koşacak, bir çukura düşer. İmam Mehmet devamlı diyor ki, لَعَلَّهُ اِذَا رَدَّ بَعْدَ قَوْلِهِ اَنْ يَقَعَ ف۪ي قَلْبِهِ شَيْءٍ مِنَ الزَّيْغِ فَيَحْلَكِ Böyle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne muhalefet ederek onun kalbinde bir şeyler meydana gelir. زيğ, dalalet meydana gelir bu sebeple de ne olur o kimse diyor? Helak olur dünyada. Ve ahirette de bunun sonucu olarak elim olan acı verici bir azaba düçar olur. Devamla müellif rahimahullah bizlere Adi i̇bn Hatim'in biliyorsunuz meşhur hadis bu hadisi naklediyor. Ve son hadis BAP'taki son eser BAP'taki son delil desek daha doğru olur. Adi ibn-i Hatim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ayetini okuduğunu duyuyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Adi ibn Hatim de bunu duyuyor. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا min دون الله Mesih'e binan Meryem. Ve ma emrü illa liya'budu ilahan vahida. La ilahe illa hu subhanahu ve amma yuşrikun. Ayet-i diyor ki: inna lesna na'buduhum." Ey Allah'ın Resulü biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Burada Adib-i Hatim'in kastettiği onlar kim? Rahipler yani ibadet abidler ve alimler. Yoksa Mesih'e ne yapıyor onlar? İsa'ya ibadet ediyorlar. Onu ilah edinmişler. Elindeki buradaki zamirin ruhban yani rahipler ve alimlere döndüğünü söylüyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "Eleyse yuharrimun ma ahalla Allah ma Allah vesselam diyor ki: "Peki siz onlar Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kıldıklarında sizler onu haram kılıyor musunuz? Haram kılmıyor musunuz? Ve allah Teala'nın haram kıldığı bir şeyi onlar helal kıldığında sizler onu helal kılmıyor musunuz? O da diyor ki bela. Evet öyle yapıyoruz. Yani onlar Allah helal dediği şeye haram derlerse bizler de ne yapıyoruz ona? Haram diyoruz, itaat ediyoruz. Eğer Allah Teala'nın helal dediği, haram dediği bir şeye onlar kalkıp da helal derlerse bizler ne yapıyoruz? Helal diyoruz. Yani haram diyoruz. Tam aksini söylüyoruz. Allah Teala'nın söylediğinin tam tersini söylüyoruz. Bu konuda da onlara itaat ediyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam قَالْفَتِلْكَ اِبَادَتُهُمْ İşte bu onlara yapılan bir ibadettir. ibadettir. Hangi konuda ita ibadet? İtaat konusunda ibadet. Tabi ilim ehli, İtaati ikiye ayırıyor arkadaşlar. Neye göre ikiye ayırıyor? Delillere göre, vakaya göre, gerçeğe göre. İtaat ikiye ayrılır. İtikadi itaat, fiili, ameli, pratikte itaat. Yani, itikad eder ki bir insan, falanca kimsenin, ...falanca alimin ...yahut falanca şeyhin... ...yahut falanca yöneticinin... ...Allah Teala'nın... ...haram kıldığını helal kılmaya... ...helal kıldığını haram kılmaya... ...yetkisi vardır. Veleki... ...o kimsenin Allah'a... ...Allah'ın emirlerine muhalefet etmiş olduğu... ...bu kararında, bu emrinde... ...Ona itaat etmese bile... ...fiili olarak itaat etmese bile... ...itikadi olarak inansa gibi kimse kalbinden şöyle inansa, aklından şöyle geçirse falanca şeyhin, falanca yöneticinin falanca zatın Allah'ın haram kıldığını helal kılmaya, helal kıldığını haram kılmaya etkisi vardır. Diyerek buna bu şekilde itikad etse ki onun bu konudaki yetkisine itaat etmese bile hayatı boyunca onun vermiş olduğu o harama helal yapma, helal haram yapma şeye fiili olarak bir tatbiki yok ama itikadında kalbinde ne var? Onun buna böyle bir yetkisi var. Biz buna nasıl bir iti, itaat diyoruz? İtikadi. İtikadi itaat. İtikadi itaat. Bunun örnekleri var. Mesela adam diyor ki evet yani şey ne yapabilir? Ve bunu diliyle söylemiyor olabilir. Kalbinde bu vardır ama. Yani şey bugün bizim zahiran, bunu var mı? Zahiran haram olarak gördüğümüz Haram olarak bildiğimiz şeyleri biz anlayamayız ama batını olarak, gizli olarak baktığımızda aslında nedir bu? Helaldir o da haramdır. Ve bunu kabul eder kalbiyle, gönlüyle. Bunu yapan birçok ne var? Tarikat var. Şeyhinin kadınlarla tokalaştığını gören, görmesine rağmen, şeyhinin bir münker, bir haram yaptığını görmesine rağmen, bir helale haram kıldığını, bir haramı helal kıldığını görmesine rağmen, Kalbiyle onu kabul edip, belki onu yapmasa bile. Bir bildiği vardır. Onun da bir yetkisi vardır Allah onlara bir yetki vermiştir diyerek. Kalbiyle buna itikat ediyorsa nedir bu arkadaşlar? İtikadi bir itaattir. Ve bunun hükmü nedir? Şektir, büyük şektir. Belki bu konuda o kimse ona itaat etmese bile, yani fiili olarak fiili olarak tatbik etmese bile evet şeyhini gördüğü kadınlarla tokalaşıyor evet dedi ki tamam yani şeyhin zahiri olarak bizim bildiklerimizi dışında bilir batini olarak bazı şeyler vardır o haramı helal olarak ne yapabilir ona helal olabilir ama kendisi kadınlarla hayatında ne yapmayabilir? tokalaşmayabilir ve ki hayatında bir kadın eli kendisi eline dokunmamış olsa bile bu itikadından dolayı itikadi itaate düşmüş ve bu şekilde de büyük şirkete düşmüş olur bu kimseye. İtikadi itaatin ikinci bir kısmı daha var. Ki, görür ki, şeyhi ya da yöneticisi yahut sevdiği zat Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor, haram kıldığını helal kılıyor. Bunu görüyor. Ve bu konuda şehire ne yapıyor? İtaat ediyor. Sessiz kalıyor değil. İtaat ediyor. Şeyh diyor ki kadınlarla tokalaşılır. Haram değildir. Diyor. İtikat olarak bunu kabul ediyor. Ve bunu ne yapıyor? Yani bir öncekinden farkı ne bunun? İtikat ettikten sonra bunu fiile de döküyor. Sonuçta bu da neydi? İtikadi bir itaattir. Bu da büyük şiktir. Bu da büyük şiktir. Üçüncüsü Yani şeyhinin yöneticisinin sevdiği zatın tazim ettiği saygı duyduğu kişinin helal ya da haram kılma meselesiyle bir alakası yok bunun. Diyor ki o adam günah işlerse o adam günaha düşerse benim de onun düşmüş olduğu günaha tabi olmam, ona itaat etmem caizdir. Evet bu günahdır ama o yapıyorsa ben de yaparım. Bunu insan insanlar çok diyor ki şeyhin falanca efendi hazretleri cehenneme girse ben de girelim. Ben kendi kulaklarımı da duydum bunu. Şeyhimi böyle yaparken görürsem, eğer böyle ediyorsa ben de yaparım. Kabirlerden yardım istiyorsa, biliyor aslında, asıl, asıl olarak biliyor ki kabirden yardım istenmez. Ama dediğin zaman senin şeyhin şu kitabında böyle söylüyor. Bu şekilde ifade ed ediyor. O da diyor, derse ki eğer o bu hataya düştüyse benim de bu hataya ona tabi olmam, ona itaat etmem caizdir diye itikad ederse öyle ki gidip kabirden ölüden yardım istemese bile ne yapmış olur? İtikatta itikadi olarak itaat etmiş olur ve büyük şirkete düşmüş olur. O zaman itikadi olarak itaat etmek kaç ayrıdır? Yani kaç sureti vardır? Kaç şekli vardır? Üç tane sandık, değil mi? Ya tatbik etmeden, pratik etmeden itikat etmesi yahut tatbik ederek pratik, pratiğe dökerek itaat etmesi ya da helal ya da haram olarak değil onun günah olduğunu bilmesine rağmen şeyhi, yöneticisi veya sevdiği tazim ettiği, saygı duyduğu kimsenin o günaha düşüyorsa benim de ona itaat etmem caizdir düşüncesiyle itikadan sahip olması. Bunların nefsi nedir arkadaşlar? Büyük şiddet. İkincisi şehrin yahut hocasının yahut liderinin fiiline emrettiği fiile itaat etmesi. Yani biz dedik ki, itikadi itaat var. Bir de ne var? Fiili itaat var. Yani o an düşünmüyor. İtikadi olarak biliyor. allah Teala'nın emirlerine uyuması gerek. Resulünün emirlerine uyuması gerek. Şeyhi diyor ki kapıdan girerken ne yapacaksın? Secde edeceksin. orada düşünmeden ne yapıyor? İtikat biliyor ki, itikad olarak biliyor ki secde kime yapılır? Allah'a Allah yapılır. Ama şeyhi böyle emrettiği için ne yapıyor orada? Secdeye kapanıyor. Bu da nedir arkadaşlar? Şirktir. İkinci örneği bunun. Fiili pratikte itaatin. İkinci örneği. Sevdiği kimsenin, tazim ettiği kimsenin, saygı duyduğu kimsenin, şeyhinin ona günah işlemesini emretmesi, o kimsenin de bunun günah olduğunu bilerek işlemesi. Evet diyor yani tam günah. Aa diyor Allah günah işlediğimi biliyorum ama ben de ne yapıyorum? Orada itaat ediyorum. Bunun hükmü bunun hükmü günahdır, masiyettir. Bunun hükmü masiyettir. Emredilen şeye bağlı yani. Diyor ki mesela ya diyor benim sevdiğim zatım Küçüklükten beri yanındayım ben bu şeyhin. Ama 20 yıl sonra ortaya çıktı ki ben bunun içki içtiğini gördüm. Ben de içiyorum. Derse buradaki onun günah olduğunu bir Allah affetsin İçki içmek haram. Allah ve Resulü haram kılmıştı. Ben bunu içleyince bunu yaptığımdan dolayı Allah beni hesaba da çekecek. Ama yani o yapıyorsa işte nefsime hoş geliyor. Veya işte ondan korkuyorum mesela yani insanların baskısından korkuyorum. İşimi kaybedeceğim. Tarikat içindeki itibarımız mı Ama aslında biliyor. Veyahut da işte bir insanın sevdiğinden dolayı dediğim gibi nefsi arzularından dolayı, hevasından dolayı bu şekilde bir günaha itaat ediyorsa, yani günahtan dolayı ona tabi oluyorsa, bu da masiyettir. Diyor ilim ayı. Yani insan mesela moda olarak gördüğü bir elbiseyi giyiyor. Bak sevdiği bir tane kişi var. Sanatçı olabilir. Lider olabilir. Yönetici olabilir. okul müdürü olabilir. Ve herhangi birisi olabilir. Bana, yani biliyor yani bu da e, haram. Yine etek giyiyor kadın. Neden dolayı giyiyor? işte diyor ki modelistler bu şeyi ne yapmışlar? Sevdiğim tarzı koymuşlar. Bana da patronum ne yapıyor? İş yerinde bunu giymemi emrediyor. Allah affetsin ben de her günah olduğunu biliyorum ama giyiyorum. Bunun hükmü nedir? Masiyettir, günahtır. Bunun hükmü masiyettir, günahtır. Buna kimse kalkıp ne diyemez? Şirk diyemez. Bu kimse dinden çıkmıştır diyemez. Şayet bunu dersen, insanların işlemiş olduğu bütün günahlardan dolayı onların şirke düşürümünü yapması lazım? söylemesi lazım. De bazıları Allah Teala'nın Enam suresinin 121. ayetindeki şu ayeti zikrediyor. Diyor ki Allah Teala hani diyor velate ekulu lam Allah Teala'nın isminin anılmadığı, Allah'ın isminin zikredilmediği hayvanları ne yapmayın? Evet. Yemeyin. Ve <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu? Fasıklıktır. Yani böyle bir şey yapmak yoldan çıkmaktır. Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeğe doldan çıkmış olmaktır. Ve inneşşeyatine leyuhune ila Zira şeytanlar dostlarına, evliyalarına <gülüyor> vahyederler, fısıldarlar. Niçin? Liyucadilikum. <gülüyor> ey müminler, ey müslümanlar sizinle o şeytanın dostlarına yapsın diye mücadele etsin, tartışsın diye. Peşinden geliyor. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ Şayet siz onlara itaat ederseniz, şayet onlara itaat ederseniz, le لَمُشْرِكُونَ Sizler de onlar gibi müşrik, olur. müşrik olursunuz. Bu ayeti çok duyarsınız. Şimdi bu ayet mutlak olarak demiş ki, onlara itaat ederseniz, وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Sizler de müşriksiniz. Şimdi bu ayet alarak, modelist, bir kadının koymuş olduğu elbiseyi beğendiğinden dolayı günah olduğunu bile bile giymesi ona itaat etmesini müşrik olmak olarak adlenen bazı insanlar var. Deminki söylemiş olduğumuz tafsili bilmedikleri için, ilim ehlinin getirmiş olduğu ayrıntıyı bilmedikleri için ayet açık diyor. Siz onlara itaat ederseniz mutlak değil mi? ayet diyor. Onlara itaat ederseniz bir gelin ki bir kafir yeni bir moda çıkardı. Bir elbise tarzı çıkardı. Sonra sana dedin İki, bu elbiseyi yiyeceksin iş yerinde. Yahut ordunda bunu uygulayacaksın. Bu kıyafetle giyilecek. Sen de oraya itaat ettin. Aldın elbiseyi, insanlara giydirmeye başladın. Ne yapmış oldun? Ona itaat etmiş oldun. Ayet'e göre diyor ki bazıları onlara itaat ederseniz sizler de nesiniz? Müşriklersiniz. Peki bu ayet bu şekilde mi anlaşılmış ilim ehli tarafından? Veya bu ayet nasıl anlaşılmalı? Biraz önce anlattığımız tafsile göre kim bu ayetin cevabını verebilir? Ayetin başıyla birlikte değerlendirerek. Ayetin başıyla birlikte değerlendirerek kimin kafasında bir cevap oluşabiliyor, veya oluşuyor? Hı -hı. Ben söyleyeyim. Hı -hı. Ben söyleyeyim. Tefsir ehline baktığınız zaman, bu ayetin tefsirine baktığınız zaman çok önemli. Bazıları var ayetlerin meallerini alarak. Ayetin hangi manaya geldiğini alarak ne yapıyor evet, Hükümler vermeye başlıyor. Ama tefsirine baktığınız zaman taberi gibi, ibni kesir gibi tefsirlere baktığınız zaman bu ayetin onlara itaat ederseniz sizler de müşriklersiniz, müşrik olursunuz manasının hangi manada tefsir edilmesi gerektiğini onlar çok güzel söylüyorlar. her itaatte değil bu arkadaşlar. Evet. İtikadi itaattı. Genel manada. İtikad ederek itaat edersin. Daha dar bir manada ayetin bakın sıcakına, geçmişine bakın bir. Ne diyor allah Teala? Allah'ın isminin anılmadığı, Allah'ın adının anılmadığı hayvanları ne yapmayın? Kesilirken. Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyin. Daha özel manada ayetin ilk sebebine biliyor musunuz? Müşrikler diyorlar ki, Sizler kendi elinizle öldürdüğünüz hayvanları yiyorsunuz. Kalkıyor, Muhammed bıçakla inek kesiyor, koç kesiyor, deve kesiyor. Kendi eliyle hayvanı boğazmıyor ve bu sana ve diğer insanlara yemesi helal oluyor değil mi? Allah'ın ismini aldığı zaman. Müşrikler diyor ki, peki Allah'ın kendi eliyle öldürdüğü yani eceliyle öldürdüğü hayvanlar var, dağdan düşen arabanın çarptığı, hastalıktan öldüğü hayvanlar var. Allah'ın öldürdüğü hayvanları niye yemiyorsunuz? Böyle bir şüphe atıyor ışıklar. Anladınız mı ışıkların söylediği sözü? Allah Teala illeti açık, açıklıyor, sebebini açıklıyor. Çünkü onların üzerine Allah'ın ismi anılmadı. Ama Muhammed'in kestiği kurbana Allah'ın ismi anıldı. İşte şey diyor ki, Ey müminler! Sizler müşriklerin bu sözüne itikadi olarak itaat eder. Ve bu şekilde görüş beyan ederseniz sizler ne olmuş olursunuz? Müşrik olmuş olursunuz. Yani itikadi çık. Yoksa her itaat ettiğin konuda müşrik olmasın. Bu çok önemli. Bu sebeple şeyin İmam Taberi'nin tefsirinde nakletmiş olduğu, Huzeyfe'den nakletmiş olduğu eser çok önemli. İmam Taberi'nin tefsiri var biliyorsunuz. Meşhur tefsirlerden. Huzeyfe ibn-i Yaman radıyallahu anh daha bir rivayet ediyor. Bir rivayet naklediyor. Diyor ki Huzeyfe ayetle ilgili olarak. Yani niye müminler itaat ettiklerinde müşrik oluyorlar? E abeduhum. Onlara ibadet mi, ibadet mi Diyor ki kalela Hayır, onlara ibadet etmediler. Peki niye müşrik oldular insanlar? وَلَاكِنَّهُمْ حَرَّمُوا لَهُمْ الْحَلَالَ فَحَرَّمُوا وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَلَالَ فَأَحَلُّوا Ne yaptılar? O müşrikler ya o insanlar şeyle alakalı, Adi İbn-i İbn İbn Hatim ile alakalı o Hristiyanlar ruhban ve alimlerine ne yaptılar? Onların helali haram kılmasına itaat ettiler, haramı helal kılmasına itikadi olarak itaat ettiler ve bundan dolayı ne onlar onlara ibadet eder sayıldılar. Bu tafsil çok önemli arkadaşlar. Bu tafsili anlayan, bu tafsili bilen Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itaat konusunda alimlere itaat, yöneticilere itaat konusunda kafirlere itaat konusunda hükmün ne olduğunu anladıysa Ehl-i Sünnet'in görüşünü bu şekilde anlamış, doğruyu bulmuş olur. Bazı kimseler var, tefsirleri var. Bu çağda yaşamış. Tefsir yapıyor. Bu örneği veriyor. Yani modelist kimselerin modelist kimselerin ortaya koymuş olduğu, moda adına koymuş olduğu kıyafetlerin Müslüman kadınlar tarafından giyildiği takdirde bunun onlara itaat edilmiş olduğunu olması manasına geldiğini, bu sebeple de, bu az önce okumuş olduğumuz ayetle yaramışa da, düşük olduğunu söyleyen, tefsir sahipleri var. Tefsir yazmışlar. Bunu söylemişler kitaplarında. Neden? Çünkü ehl-i o konudaki görüşünü, getirmiş olduğu tafsili, ne yapıyorlar, bilmiyorlar. Her itaati ne zannediyorlar? Hiç. İtikadi itaat zannediyorlar. Her itaati, itikadi itaat zannediyorlar. Bir kadın seni çağırabilir, zina etmek için gel benimle beraber ol diyebilir. Sen de onun bu çağrısına itaat ettiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Allah'ın her haricilerin her itaati şirk olarak görenlerin yolundan gidersek kadının zina etme davetine çağrısına cevap veren kimsenin şirket üstüne ne yaparız? Söyleriz. Nasıl söyleriz? Şöyle söyleriz. Kadın bu erkeği zinaya çağırarak ne yaptı? Allah'ın haram kıldığı bir şeyi evet. emretti. Öyle değil mi? O da ona itaat etti. O da Allah'ın haram, erkek Allah'ın haram kılmış olduğu o masiyeti, o günahı emreden bu kadına bu emrinde ne yaptı? İtaat etti. Itaat etti. O zaman ne oldu bu adam? Müşrik, müşrik. müşrik oldu. Hariciler böyle etmiyorlar mı? Alalım içkiyi örnek verelim. Bir adama arkadaşı dedi ki Gel içki içelim. Yani ne, ne demiş oldu bu arkadaşı o adama allah Teala'nın bu haram kılmış olduğu içki içmeye emretmiş oldu. Gel içki içelim dedi. O da bu emre ne yaptı? İtaat, i̇taat etti. etti. Bu emre itaat ettiğinden dolayı, bu ayetlerden dolayı ve bu hadisten dolayı o kimse ne olmuş oldu? Müşrik olmuş. Yani eski hariciler bu şekilde söylüyorlar. Ondan asıl esası esas bu. Ama günümüzdeki bazı hariciler büyük günahlarla ilgilenmiyor, içkiyle ilgilenmiyor, kadınla zina etmekle ilgilenmiyor. Tamamen ilgilendikleri mesele ne? Yöneticilere itaat, kafirlere itaat. Ve bu ilim ehlinin, bu modern çağda, bu Seymin gibi, Binbaz gibi, Albani gibi, ondan önceki ilim ehlinin getirmiş olduğu bu tafsili bilmedikleri için, Hatta ayetin az önce okumuş olduğumuz En'am suresinin 101. ayetinin başını bilmedikleri için hemen diyorlar ki en Onlara itaat ederseniz sizler müşrikler olmuşsunuz, müşriklerdensiniz. Ve ayetin başı, iniş sebebi, sebefin bu ayet açıklayışı ne olmalı? ondan bir haberler. Evet, dikkat çekilen konuları da okuyarak bugünkü sohbetimize son verelim. Nur suresinin 63. ayetinin konuyla ilişkili tefsiri ve evet. suresinin 31. ayetinin konuya dair tefsiri. İbadetin Adi bin Hatim'in o an görmekten geldiği manası üzerine yapılan vurgu. İbn Abbas radıyallahu anhüm, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum'a ile İmam Ahmet'in de Süfyan es-Servi ile sevri. sevri ile rahmetullahi aleyhima örneklendirme yapmaları. Evet. İşlerin nasıl bu noktaya geldiği ve hatta çoğu kimsenin nazarında ruhbanlara bu şekilde ibadet etmenin nasıl olup da vilayet, belayet, emre uyma diye isimlendirilen en faziletli bir amel halini aldığı dikkat çekicidir. Ahbara, alimlere ibadet, ilim ve fıkhın kapsamına giren şeylerle yapılırdı. Sonra durum Allah'tan başka hem salihlerden bile sayılmayan hem de ahbarın diğer manası olan ilime sahip olma yönünden cahil kimselere ibadet edilmesine kadar vardı. Ya yani durum onlara sadece helal kıldıkları şeylere, Allah'ın haram kılıp onların helal kıldığı şeylere itaat etmekle sınırlı kalmadı. Belli bir zaman geldi bu çağda öyle şeyler görüyoruz ki artık onlara ne yapılmaya başlandı? Kabirlerine gidip, türbelerine gidip ibadet edilmeye başlandı. Bu çağda öyle değil mi? Adam internet sitesinde resimler yayınlıyor şeyhinin kabrinin yanına gitmiş, seccadeyi sermiş orada namaz kılıyor, orada rabıta yapıyor. Oraya doğru dönmüş, el pençe ayak, sağ elini sol elin üzerine koymuş, namazda durur gibi ucu içinde duruyor ve bunları internetine koymuş, insanlara sitesine koymuş, bunları gösteriyor. Yani eskiden durum itikadi olarak sınırlıyken onlara pratikte de uyuluyorken bugün öyle bir hal almış ki alim diye zannettikleri kimselere insanlar, bırakın helal kıldıklarını, Allah'ın haram kıldığı şeylere helal kılmada, Allah'ın helal kıldığı şeylere haram kılmada itaat etmeyi, durum onlara ibadet etmeye kadar gelmiş. Ne vahiy. Yani? Evet. Subhaneke bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ileyk.